İyi günler ooo gene bugün pek neşeliyiz hayırdır? Eee bu teknoloji insanı mutlu ediyor Karagöz'ün mutlu. Allah Allah neymiş o teknoloji? 3G efendim. Ha, 3G, 3 ne, 3 V. başka var mı? Daha alfabeyi sıralamadık Karagöz'üm. Eee ne iş o zaman? Güzel iş Karagöz'üm bu yeni teknolojiyle her şey cebine geliyor. Aman diğer gelenlerden ne hayır gördük ki brader. Ne demek ne hayır gördük ki, efendim? Ya Hacıvat işte benim telefonum interneti var. Vapur var, yok bluetooth'u var. Neye kullanıyorum? Sadece alo demeye. Bu senin için geçerli Karagöz'üm. Hayır, bütün bu özellikleri var diye de... ...dünyanın parası bu telefonlar. Kullanıyor musun? Yok. Havaya para. Yani bu dediği 3G'de o iş olmasın sonra. Yani Karagöz'üm... ...hem vapur sefası yaparken... ...hem de cepten gazete okumak... ...benim için çok zevk verici olacak efendim. Hadi ya. Ya, senin içinde eminim trafikteyken... ...kaçırma ihtimalin olan bir maçı... ...yoldan seyretmek büyük avantaj. Hadi canım. Tabii ki. Daha bitmedi. Sadece maç değil... ...kaçırmak istemediğin... ...bütün programlar... ...yolda, serviste... ...anında elinin altında. Ya bak şimdi sallama durup dururken. Ben ne sallayayım? Sallarsa üçgeye sallar. Yazılan, çizilenleri... ...sana söylüyorum efendim. Cık, büyük atıyorlar o zaman. Teknoloji bu canım. Atmayla iş olur mu hiç? Göreceğiz Hacı Evet zaten yeni başladı. ...şimdi göreceğiz bakalım ne olacak bu hizmette. Başladı diyorsun. Hadi bakalım göreceğiz. Artık çekmediydi. Yok kapsamadı, şeydi, derdi filan yok. Ne? Bak bu kötü işte. Kötü mü? Neresi kötü efendim? Yani hacivat, olaylara hep tek yönlü bakıyorsun. Demek bundan sonra gıcık olduğun bir adama... E, ...çekmiyordu da ondan deme şansın kalmıyor. Tabii yok. Artık bırakacaksın sende o kıvırma işlerin efendi. Sanki ben kıvırıyorum sadece. Milletin yüzde sekseni sallıyor be. ...herkesi kendin gibi zannetme Karagöz'üm... ...bak daha neler olacak... ...artık istediğin zaman görüntülü arama yapabileceksin... ...hem arayacak hem de aranacaksın... ...hadi ya... ...sanki felaket haberi veriyormuşum gibi davranıyorsun efendim... ...oy benim olaylara kısır bakan arkadaşım... ...görüntülü arama diyorsun... ...yahu benim hastane için, çocuk için... ...şu için, bu için kopardığım izinler... ...güme gidecek de Hmm, demek ki bu yeni teknoloji insanlara dürüstlüğü de öğretecek de sana. Ya zoraki dürüstlük olacak bu. Ama öyle ama böyle. Ben her zaman söylüyorum. <gülüyor> bu teknoloji bir getiriyorsa üç götürüyor diye. Hadi hadi hadi. Bulmuşsun da söylenme. Almanya'da göremeyip hasretlik çektiğin eşiği dostu göreceksin işte. Fena mı yani kara gözün? Ya bu fena değil de tatiliyim tatil köylerinde geçirmeye can atanlara da bulunmaz bahane. Biz zaten görüştük, selamlaştık, öpüştük diyecek, ziyareti kesecekler. Canım yüz yüze hasret gidermenin, kucaklaşmanın yeri hiçbir şey alabilir mi sende? Almaz da işte. Aman kalkasın aman. İnşallah sadece bu olumlu yönüyle girer hayatımıza. İnşallah, inşallah. Evimiz şöyle deyip hava atanlar, iş yerlerini övüp övüp ütülemeyenlerin havası sönecek desene. Bütün havalar sönecek. Kıvurmalar, sallamalar sona erecek. Oo oh, işte dumansız hava sahası. Eh işte. Temizliğin küçük bir parçası. Bak ayrıca evini cebinden takip edebilirsin. Nasıl yani? Bayağı. İnternet üzerinden kameralara bağlanabilir. Evinde ne var ne yok anında görebilirsin. Hırsıza karşı falan yani. Yapma yahu. Bak bu çok işime yarayacak. Sen hırsız deyince kaç akşamdır hanımın korkusuna gece yiyemediğin tatlıları, dolmaları sabaha bulamıyorum. Ee, Küçük hırsız artık avucumda. İlahi kara gözüm. İyi. Tuttum ben bu teknolojiyi. Aman aman. iyi tut. <gülüyor> Neyse efendim. Gelelim artık sohbetimizin sonuna. Her ne kadar sürçülisan ettikse... Affola! Affola!